95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin Ben de Ve destekçimiz Nurten Ayzeren'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bu hafta da Açık Yeşil'de e, Mısır'dayız. Yani ben Mısır'dayım daha doğrusu. E, ve COP27 İklim Zirvesi'ni Şarmelşek'te takip etmeye devam ediyoruz. Bugün de COP27 özel programına devam ediyoruz yani. Evet ama bir ufak giriş bir haberden bahsedeyim sabahinde sözünü ettik ciddi bir şey var bayağı açlık peşmeken sorunu var ve insanların ateş yakıp yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başladığına dair kanıt bulunmuş Türk Kenyada yani bu Kudüs'teki bir açıklama İbrani Üniversitesi'nde ee, ama aynı zamanda Greta Thunberg'in de yaptığı konuşmada açıkça şey Greta Thunberg demişim Vanessa Nakate'nin Afrika'da aynı insanlığın doğduğu bu yerlerde 780 bin yıl önce balık pişirdiğine, yemek pişirdiğine dair ateşli yerlerde şimdi de muazzam bir açlıktan kırılma ve yok oluş şey var. Bu da iklim yüzünden oluyor. Evet 36-37 milyon kişi net olarak yani 150 milyon kişinin açlık tehlikesi altında bulunduğu söyleniyordu. Ama hakikaten e, şu anda e, ciddi açlık çeken insan sayısı 37 milyon civarında deniyor. Yani Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar insan aç Afrika boynuzu e, bölgesinde. Burada da konuşulan konular ama tabii... E, yani iklim zirvesinde COP27'de neyi takip edeceğini insan bir yandan şaşırıyor ama bir yandan da e, e, pek bir şeyin olduğu da yok. Onu da söylemek lazım. Yani ikinci hafta izlenimlerine böyle başlamak e, kötü ama yani biraz önce e, Mısır yani COP başkanı Mısır tarafından bir e, cover decision denen işte sonuç e, karar metninin taslağı Konmuş web sitesine ama ben programa girmeden önce onu henüz göremedim. Daha sonra konuşuruz. Onun içinde ne olduğu şimdi önümüzdeki 2-3 gün bu karar metni tartışılacak. Ve galiba şuraya doğru gidiyoruz. Yani Glasgow'un gerisine düşmeyelim yeter gibi bir yere doğru gidiyor olabiliriz. Özellikle de kayıp ve zarar mekanizması konusunda pek bir şey çıkmazsa bunun ciddi bir krize yol açabileceği, yine e, geçen hafta da konuşmuştuk, tıkayabileceği gibi şeyler var ama bunları konuşacağız. Bugün ilk gündemimiz e, Türkiye çünkü e, Türkiye dün e, iklim değişikliği ulusal katkı beyanını güncellediğini açıkladı. E, bekliyorduk ve, bunu bekliyorduk, ama, bekliyorduk ama şeyler oldu. Ama, yani şeyden, sondan başlayacağım. Gün sonunda saat 6'da Türkiye günün fosili ilan edildi. Artık buradan da e, nasıl bir hedef açıkladığını anlamak mümkün olabilir. Türkiye e, Climate Action Network yani Uluslararası iklim Eylem Ağı tarafından yanlış bilmiyorsam e, 17-18 senedir her sene koplarda verilen her gün verilen bir günün fosili ödülü vardır. Yani o günün en kötü iklim politikalarını başaran ülkesine bir ödül verilir ve hatta bir törenle bir fosili ödülü. Belgede takdim edilir, evet. Belgede takdim edilir. Evet. Üzerinde i̇şte, dinozor resmi vardır. Evet, bir dinozor resmi olan, bir dinozor iskeleti olan daha doğrusu bir şey. iskeleti, evet, iskeleti. Ee, ve işte Türkiye bunu daha önce birkaç kez almıştı ama e, bu sefer ilk defa açıkladığı NDC nedeniyle aldı ve e, metni, çok kısa bir e, ödül metni var ve onu ödül metnini okuyarak başlamak istiyorum e, bu faslı ama sonra Türkiye'nin, Ulusal katkı beyanını biraz daha derinlemesine inceleyelim. Şöyle diyor Metin, bu belge Türkiye'ye takdim edilmiştir. Bir iklim kahramanı imiş gibi yaptığı ve... 2030 azaltım hedefini %21'den 141'e çıkararak kim kahramanı <gülüyor> e, imiş gibi yaptığı için diyor. Ama işte gerçekte e, durum böyle değil. Biraz daha Metin tamamına bakarsak şöyle diyor. Şöyle başlıyor Metin. E, evet diyor. iyi bir haberi nasıl günün fosiline çevirebilirsiniz? Türkiye e, dün, şey, bugün... E, Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamayla bunu başardı diyor. Türkiye'nin güncellenmiş 2030 hedefi %21'den %41'e çıkarıldı. İyi geliyor değil mi kulağa diyor. Ama Türkiye aslında kendi bas senaryosu, business, business as usual'ı zaten başarmıştı. Bu da kulağa iyi geliyor herhalde. E, ve diyor, e, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin mevcut hedefi aslında 2030'da emisyonlarını 2020'ye göre %30 arttırmak. E, bu e, şeylerin ülkelerin e, baz senaryolarla ya da diğer yaratıcı numaralarla e, oynayarak e, kendilerini e, kağıt üstünde... E, iklim değişikliği konusunda işte gaza getirdikleri ilk e, olay değil. Biz bunu e, eskiden beri görüyoruz. E, ama görmeyecek kadar aptal da değiliz. E, ve bu bu tür hani domuzun domuza ruh sürme girişimlerini e, görmeyecek kadar aptal değiliz demişler. Türkiye 2021'de Paris anlaşmasını onayladığında baş şey cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 2053'te Türkiye'nin net sıfır hedefini de açıkladı ama ne yazık ki bu yeni hedefler bu hedefe ulaşmakla aynı yönde değil. Bununla birlikte sivil toplum örgütlerinin ve bazı think, düşünce kuruluşlarının yaptığı hesaplamalara göre Türkiye 2030'da 35 mutlak azaltım hedefi alabilir. Hem de bunu çok e, da şey olmayan, e, masraflı olmayan bir yolla, yüksek maliyetli olmayan bir yolla yapabilir. Ama dün bakan kurumun yaptığı açıklamayla, e, şey pardon, bakan kurum dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir iklim ve çevre politikaları lideri olmak istediğini söyledi. E, şöyle yorumlamış iklim eyleme bunu, e, Verdiğiniz sayılar konusunda dürüst olmak bu yolda atacağınız ilk adım olabilir demiş Türkiye. Ee, Türkiye'nin gerçekten bir iklim lideri olması için bir yol var ee, ama bunu yapmak istiyorsa e, yani bunu yaparak aynı zamanda yüksek faturalardan e, daha da kötü hale gelen e, hava, su ve toprak kirliliğinden ve artan sağlık sorunlarından kurtulabilir. E, Kurtulabilir fosil yakıtlardan bağımsızlaşarak ya da sadece rakamlarla oynayarak kendini mutlu etmeye çalışabilir demiş. Bence oldukça ağır bir metin bu. Yani ne kadar ciddiye alınacak, ne kadar duyulacak bu hükümet tarafından bilmiyorum. Ama Türkiye'nin bu kadar ağır eleştirilerek günün fosili ilan edilmesi... Doğrusu hoş değil. Buradan da şu soru benim aklıma geliyor. Dün İşi Gazete'de yazdığım üçüncü, e, buradan yazdığım üçüncü yazıda da aynı soruyu sordum. Madem böyle bir e, usal katkı beyanı açıklayacaktınız neden bunu e, bakanın e, yüksek e, işte liderler zirvesinde yaptığı konuşmada büyük bir şaşağıyla yaptınız ve vallahi vallahi ile anlattılar. Evet e, ve bunu neden e, bu duruma düşürdünüz kendinizi diye insan sormada ne demiyor çünkü başka ülkelerde böyle şeyler yapıyorlar. Yani Türkiye bir yandan da böyle haksızlık etmek istemiyorum. Yani Türkiye bu tür numaralar yapan tek ülke değil e, aslında Claymarch Network'te yazdığı gibi ama yani bir sürü ülke. Bu tür rakamlar oynayarak aslında hiçbir şey yapmayacakken yapıyor yapacakmış gibi göstererek şeyler yapıyor özellikle bazı işte gelişmek duran ülkeler falan e, fakat yani bunu yapanlar genellikle önce de yani koptan önce sessiz sedasız e, Birleşmiş Milletlere bu e, yenilenmiş e, katkı beyanlarını gönderiyorlar. Bileşenler dökümanlarında bunların yetersiz olduğu yazıyor, fakat kimsenin dikkatini çekmiyor doğrusu. Yani özellikle birileri altını kazımazsa yani. E, ama burada bunu büyük bir olay olarak Türkiye'nin en büyük etkinliğinde bir selefimizi yüzde 20'den yüzde 40'ıne çıkar diyerek üstüne o gün e, günün fosili ödülü almayı göze almak nasıl bir e, saygınlık şeyidir ben bunu tam anlamadım çünkü mesela bugün garbinde görmüşsünüzdür. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelecek seneki Dubai'deki COP28'i kendi ulusal saygınlığı için kullanmak adına yaptığı çalışmalardan PR çalışmalarından, altla ilişkiler çalışmalarını bu seneden başlattığından falan bahsediyor. Biz ise kendi kendimizi yani zor duruma düşürmek için diyeyim en hafif deyimiyle bunları yapıyoruz. Bu biraz tuhaf geldi bana Ömer abi sen bilmiyorum bunu açıklayabiliyor musun yani? Neden bu kadar alayı ve yaptık bu açıklamayı? Bunun açıklaması olamaz. Ancak belki de ciddi para ihtiyacı içinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani fosil yakıt başta olmak üzere Türkiye'nin en zenginler listesinde de pek çok petrol ve fosil yakıtlarını, kömürle ilgili şirket var. Onların desteğini almak amacıyla da e, yapmış olabileceği de insanın aklına gelmiyor değil. Valla e, eğer böyle bir niyetle yani ekonomik gerekçelerle bunu yapıyorlarsa yapmaları gerekenin tam tersini yapıyorlar demektir. Çünkü e, mesela geçen sene Güney Afrika'ya verilen 8 milyar dolarlık desteğin ardından daha dün e, yine Amerika Birleşik Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelerin ve bazı işte bankaların Endonezya'nın kömürden temiz enerjiye geçmesi için 20 milyar dolar bilateral yani iki taraflı anlaşmayla finansman sağlayacağı açıklandı. Şimdi Endonezya'ya Güney Afrika'ya falan bunları yapıyorlar. Türkiye'nin ise şu anda Paris Anlaşması'nı imzalaması onaylaması karşılığında taahhüt edilen 3,2 milyar euro bile kullanılmaya başlanmadı ve bu tür zayıf hedef açıklamaları bu paranın bile kullanılmasını zora soğukluyor. Nasıl para bulacak? Yani Türkiye açıkçası gerçek bir hedef açıklasaydı, ciddi alınabilecek bir hedef açıklasaydı, ben eminim ki ciddi bir finansman yağmaya başlardı Türkiye'ye. Fakat bu niyetsizlik, yani hiçbir şey yapmaya niyetimiz yok durumu bu finansmanın da önünü kesiyor ama bunu nasıl görmediklerini bu kadar yıllardır ee, bu işi aslında gayet iyi de bilen e, insanlar yapıyor bu işleri. Nasıl görmediklerini ben e, gerçekten anlayamıyorum. İsterseniz e, bu arada hani şey söylemiyorum, yani gerçekten anlamıyorum yani. Nasıl oluyor evet, oluyor? Evet. Ee, Ama işte insan aklına bin bir, bir türlü şey geliyor. Yani işte Türkiye'nin içindeki Zenginlerin bir kısmı tamamen petrol, rafineri ve kömür gibi işletmeleri işin içinde ve onlardan ek destek görmeyi amaçlıyor olabilirler diye bir şey geliyor. Valla gerçekten bu kadar basitse yazık yani. Ee, yani birkaç kişinin, birkaç şirketin e, şeyiyle bunlar yapılıyorsa. Ne yapıldı? Sözü çok uzattık girizgahı. Ee, Türkiye ne açıkladı? Türkiye... E, Referans senaryosuna göre yani e, hiçbir şey yapmazsa Türkiye hiçbir iklim hedefi almazsa 2030'da çıkacağını e, iddia ettiği diyelim e, emisyona göre seragazı emisyonuna göre %41 azaltım yapıp 2030'da 693 milyon ton e, seragazı salacağız. Bu da çok iyi çünkü eğer hiçbir şey yapmasaydık yani iklim hedefimiz olmasaydı bu 1175 milyon ton olacaktı. Ee, ama biz işte 500 milyon tona yakın 2030'da az emisyon yapacağız bu hedefle dedi. Şimdi tabii bunu böyle verdiğiniz zaman bu haberi e, genellikle tabii basın bunu şöyle veriyor. Türkiye azaltım hedefini %21'den %41'e çıkardı. Şimdi böyle duyulunca Aa, şahane falan diye gelebilir birçok insana. O yüzden bu haberi böyle vermemek gerekiyor. Bu haberi Türkiye azaltım hedefi açıkladı değil, Türkiye artış hedefi açıkladı diye vermek evet, gerekiyor. Azlığın bir şeyde de çıkan Bahar ünlüyle yapılmış mülakatında da Yeşil Gazete'de açıkça. Evet, öyle başlık attı galiba Yeşil evet, Gazete'de. Yani, açıkladığı azaltım değil, artış hedefi. Evet, artış hedefi üstelik yüzde 33, yüzde 32, 33 civarında bir artış hedefi bu. 2000 30'a şey 2020'ye göre, çünkü 2020'de Türkiye'nin yaklaşık 520 civarında, 524 milyon ton civarında bir emisyonu vardı. Bunu 693'e çıkartacağız. Peki mümkün mü 693'e çıkarmak? E, bu soru asıl önemli olan, yani eğer Türkiye zaten e, iklim politikası izlemediğinde, çok yukarılara çıkacak idiyse hakikaten böyle 1 milyar tonlara 1 milyar 100 milyon tonlara e, Türkiye'nin referans senaryosundaki gibi bunu 693'te tutmak iyi olabilirdi hakikaten. Fakat e, hani kazın ayağı öyle değil. Türkiye'nin ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde e, 1175 kendi referans senaryosundaki 1175'e çıkamayacağını bakanlıklar da biliyor. Yani Türkiye'de bunu bilmeyen yok. Çünkü bu tür bir ...yere çıkabilmeniz için... E, ...yani gerçekten o kadar yüksek ki bu rakam... ...yüzde yüz yirmi civarında bir artış yapmanız için... ...sekiz yılda, on yılda diyelim... ...çünkü 2020'den itibaren hesaplıyoruz... ...on evet. yılda bu kadar yükseltebilmeniz için... E, ...yani bulduğunuz her şeyi yakmanız falan lazım... ...yani Türkiye'nin o kadar kömürü yakması imkansız... ...öyle bir ekonomisi yok... E, ...dolayısıyla 693'e bakmak lazım... ...peki Türkiye 693'e çıkabilir mi? İşte orada... E, en bu konuyu açık şeffaf veren bizim geçen sene İstanbul Politikalar Merkezi'nde yayınladığımız rapor. Evet. Ee, o raporda e, biz şeyi, e, biz bas senaryoyu çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. O bas senaryo şu varsayımlardan yola çıkıyordu. Onu söyleyeyim bu önemli çünkü. Yani çünkü şöyle denebilir. Yani siz zaten işte çevreci olduğunuz için e, bunları zaten... Ee, yüksek ya da düşük yani kendi istediğiniz gibi hesaplarsınız. Böyle bir şey olmuyor. Bu çalışmalar çok net. Türkiye'nin 2030'a kadar yıllık ortalama büyüme hızını biz 3,7, %3,7 kabul etmişiz mesela o çalışmada. Yani %4'e yakın ee, ki herhalde Türkiye hani bundan daha fazla büyüyecek iddiasında hükümetin bile bulunması zor. Ee, ve 2030'a kadar yıllık elektrik talebi artışını %4,2 almışız. Ya çok yüksek bir artış hızı hedefi almışız ve e, gerçekten de bu 2018'de bizim başladığımız e, hesaplamaya başladığımızın 2018'e göre şu andaki gidişat buna uyuyor. Yani doğru tahmin etmişiz ve demişiz ki işte 2030'da elektrik talebi 460 saate çıkacak e, ve oradan kaynaklanan bir şekilde de Türkiye'nin emisyonları, sere gazı emisyonları 2030'da 655 milyon ton olacak. Yani bizim hesabımız 655 milyon tona çıkar Türkiye eğer hiçbir şey yapmazsa ve üstelik bu hiçbir şey yapmama e, sırasında e, bu da aslında çok önemli Türkiye'nin e, şeyleri artıyor e, enerjiden kaynaklanan emisyonları artıyor Emiliyor, çünkü tabii. kömürü çünkü kömürü artıyor yani bas senaryoda Türkiye'nin biz daha fazla kömür santrali yaptığını falan e, şey yapmıştık zaten yani varsaymıştık yani Türkiye e, fosil yakıtlardan elektrik üretimli mesela 2020'de yüzde 33, 33'ten 2030'da yüzde 36'ya falan çıkartıyor emisyonlarını yani kömür santrali sayısını arttırıyor. Ona rağmen e, emisyonları en fazla e, 654 655 milyon tona çıkıyor. Şimdi bizim azaltılmış hedefimiz 693. Yani buraya çıkması için e, hadi biz birazcık Diyelim ki yanlış hesaplamış olalım. Biraz daha hızlı büyüdü diyelim Türkiye. Yani bu 700 milyon ton olsun. E zaten açıklanan yaklaşık 700 milyon ton. Yani Türkiye çok ilginç de olmayan bir uyanıklık yaparak e zaten Türkiye'nin beklenen e, artışını yani beklenen emisyonunu hedefleyen emisyon olarak açıklamış. Yani bu ne demektir? Hiçbir şey yapmayacağız demektir. Evet, hiçbir şey yapmayacağız. Azaltım değil, artış hedefi koydu senin de dediğin gibi yani net olarak. Ee, bir de ilginç bir şey vardı bu Bahar Ünlü'nün seninle yaptığı mülakattan e, çıkan yazıda. Eşi Gazete'de. Yani 1175 milyon ton karbondioksit emisyonu hiçbir şey yapmadığı takdirde hesapladığını, Türkiye'nin bu ilk hedefte ve bunun gerçekçi rakam olmadığını belirtti diyorsun sen ve IPM olarak İstanbul Politikalar Merkezi olarak bizim hesaplarımıza göre 2030'a kadar hiçbir şey yapmasa Türkiye emisyonları 655 milyon tona çıkıyordu. Yani 1175 gibi bir rakama ancak 2070'te ulaşabiliyordu diyorsun. Bu tabii evet. akıl durdurucu evet. bir şey. Fakat bir ufak hata yapmış olduğunuzu hemen söyleyeyim. 2070 değil, 2071'de olması lazım. Al, Alparslan'ın e, Anadolu'ya ilk geldiği sıradaki büyük hedefi, Türklüğü yayma Selçuklu Sultanı. Alparslan. Evet, 2071 hedefi, 1175. <gülüyor> <gülüyor> 1175 olmak. Yani tamamen bir e, tuhaflıklar içindeyiz. Ben bir de şeyi ekleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderler zirvesinde gıda ve enerji güvenliği oturumunda konuşması çok önemli. Mevcutta dünya buğday, ayçiçeği yağı ve Mısır'da olduğu gibi pirinç, pirinçte de krize girecek diyor ihtimaliyle. Karşı karşıya bir de gübre piyasası da istikrarsız. Yani daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız uyarısında bulunurken. Tam bu konuşmayla aynı sırada tamamen böyle fosil yakıtların gıda krizini de katlayacak şekilde artıracak şekilde denk gelmesi insanı bayağı düşündürüyor doğrusu yani. Şimdi bu 1175'in falan nasıl hesaplandığını ben biraz anlatayım isterseniz. Çünkü hani biraz kulis bilgisi, biraz tahmin açıklaması. A, bil, biliyoruz yani aslında bu rakamlar nereden çıkıyor. Şimdi bu 693 nereden çıktı? Bence aşağı yukarı işte bizim e, yaptığımız hesaplara yakın bir şey yaptılar. Çünkü zaten kendi yaptıkları hesaplarda da aynı e, sayılar çıkıyordu. Hani çok da farklı bir sayı elde etmek mümkün değil e, bu iş matematik sonuçta. E, kendileri de bu civarda bir sayı elde ettiler ve bunu azaltım hedefi gibi açıkladılar. Yani zaten olacak olan hiçbir şey yapmadıklarında. Peki peki 1175 nereden çıktı? 1175. Bundan 7 sene önce 2015'te ilk defa Türkiye Paris öncesinde bu hedefi açıklarken ortaya çıkmış ve o zaman kimsenin nereden çıktığını anlamadığı bir hedefti. Yani Türkiye'nin referans seneleri 1175 olmuştu. Sonradan e, Dünya Bankası'nın işte bizim ve işte şeyin eee UNDP'nin falan çalışmalarında bu 1175'in yani hayali bir şey oldu. Hiçbir zaman Türkiye'nin 700 milyon ton üzerine çıkmayacağı anlaşıldı ve tartışmalar buradan başladı aslında bence. Hmm. Yani iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulunda. Fakat muhtemelen sonra şöyle oldu. Bunu ya iklim habere ya Yeşil Gazete'ye şey yaparken de söyledim. Enerji Bakanlığı'ya el kaldırıldı. Enerji Bakanlığı temsilcisi dedi ki bizim yatırım planımıza göre Şunları şunları şunları yapacağız. Bunları yaptığımız zaman e, bu verdiğiniz e, şey bize yetmiyor. Biz buraya bir 150 milyon ton daha eklemek istiyoruz. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'yı kaldırdı. İşte bizim e, otoyol vesaire planlarımıza göre işte motorlu araç sayısı şu kadar artacak 2030'a kadar. Buradan e, bu bize yetmez. Buraya bir 80 milyon ton da biz istiyoruz. Sonra Sanayi Bakanlığı kaldırdı. İşte bizim sanayi yatırım planlarımız, demir, çelik, çimento, e, rafineriler vesaireler şöyle şöyle yatırım planlarımız var. Bu buna yetmez. Bir 150 milyon ton da biz istiyoruz diye diye böyle toplaya toplaya yani Türkiye'nin makro senaryosunun üstünde 1175'e çıktıklarını tahmin ediyorum ben. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Yani hiçbir makroekonomik ekonomik model Türkiye'yi 1175'e götüremiyor. Ne götürebilir ama? Birbirinden tamamen kopuk şekilde siz bütün bakanlıkların yatırım planlarını üst üste toplarsanız o götürür. Ama bu yatırım planlarının uygulanabilir olup olmadığı, birbiriyle uyumlu olup olmadığı, Türkiye ekonomisinin girişatıyla bir ilgisi olup olmadığı kimse sormayıp yani bir tür herkesi mutlu edelim. Bütün bakanlıklar mutlu olsun. Kimse kavga etmesin. Biz de 1175 diyelim. E de böyle dediğimiz zaman zaten Zaten olacak olanın yüzde 41 üzerinde olduğu için de yüzde 41 azaltım yapmış gibi gör, görünürüz bu artıştan. Yani bu hedefin belirlenme şekli e, bence böyle. Ya bunun da ne kadar ciddi bir ciddi bir iklim politikası belirleme yolu olduğunu e, hani düşünün artık. Evet, Ümit bitirirken süreyi ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de sana Unvan vermek istiyorum. Senin adın Yeşil Sherlock. Bundan sonra. Oldu. Sherlock Holmes. Evet, evet, kesinlikle. Bu analiz olağanüstüydü gerçekten. Ve Sherlock Holmes'un her zaman yaptığı gibi son derece derinle doğru çıkacak analizlerden biri olacağını söylüyorum. Yeşil Sherlock adını lütfen kabul et. Teşekkür ediyorum. Zaten e, bavulumu toplarken buraya gelmek için büyütecimi ihmal etmemiştim. Yani bavulumu kırılmayacak bir şekilde koymuştum. Ee, şeyi de kapatmadan önce söyleyeyim o da eksik kalmasın. 2038'de de peak yapacak Türkiye. Ee, bu da biliyorsunuz merak konusuydu. Ne zaman peak yapacak? Ne zaman emisyonların en yüksek seviyeye çıkacak? Yani şöyle demiş oluyor Türkiye. 2038'e kadar arttırmaya devam edeceğiz. Ondan sonra 15 sene içerisinde, 2053'e kadar artık 800'e falan çıkmış olur o zaman. Oradan sıfıra düşüreceğiz. Yılda yüzde on üçe denk geliyor burada. Yılda yüzde on üç azaltacağız. Yani Allah akıl fikir versin ee, diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Ee, maalesef Türkiye ciddi bir e, şeyi, fırsatı heba etmiş oldu. Çok basit azizim. Oğuzun demedin ama bana. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan <gülüyor> Sherlock ilan edilmek kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonradan Ferende dönüşünde Stüdyoda yapalım dönüşünde, mı? Açtın? Stüdyoda sana ben bir Sherlock Holmes şan şerefi bakşi değil. Evet, evet bekliyorum teşekkür ediyorum. Evet e, haberler herhalde bu kadar e, Mısır'dan evet. gelecek hafta e, artık sonuç çıktıktan sonra daha detaylı bir değerlendirme yaparız ee, diyelim ve gelecek hafta görüşmek üzere diyelim hoşçakalın Hoş, hoşça